geçmişin derinliklerine yapılan heyecan verici bir macerayı anlatır. Ana karakterler Yağmur ve Damla adındaki iki kardeştir. Babalarıyla birlikte eski bir bisikleti zaman makinesine dönüştürerek tarihin gizemli sayfalarına yolculuk ederler. İlk yolculuklarında günümüzden 100.000 bin yıl öncesine Antalya yakınlarındaki Karain mağarasına giderler. Orada Çuka ve Anin adında iki kardeşle tanışırlar. Çuka, Kabilesine yeni icatlar sunan yaratıcı bir çocuktur. Anin ise abisine sürekli destek olan ve ayrıntılara dikkat eden zeki bir kızdır. Yağmur ve Damla, onların balta, mızrak gibi aletleri icat edişine tanıklık eder ve insanların hayatta kalmak için nasıl yaratıcı yollar bulduğunu öğrenir. Hikaye boyunca Chuka'nın ve Aninin kabilenin yaşamını kolaylaştıran yenilikler geliştirdiği görülür. Baltanın icadı, büyük avların daha kolay taşınmasını sağlar. Mızrak, avlanmayı ve yırtıcı hayvanlardan korunmayı daha güvenli hale getirir. Anin, detaylara olan dikkatiyle bu icatlara katkıda bulunur. Balık avlama teknikleri geliştirir ve taşıma için pratik çözümler önerir. Bir başka yolculuklarında, Çuka ve ailesinin bel dibinde bir başka kabileye yardım ettiğini görürler. Bu kabileye ateş yakmayı, alet yapmayı ve bunları kullanmayı öğretirler. Yağmur ve Damla, bu bilgi paylaşımının insanlık tarihindeki önemini kavrar. İnsanların birbirine yardım ederek hayatta kalma mücadelesini kazandığını öğrenirler. Son yolculuklarında, Çuka kabilesinin lider olarak tanınmasını ve Ani'nin Mızrakçıbaşı unvanıyla ödüllendirilmesini izlerler. Bu başarılar sadece bir kabileyi değil, insanlık tarihini şekillendiren adımlardır. Yağmur ve Damla, geçmişin insanlarını izlerken, kendi zamanlarının değerini ve bilgi paylaşımının gücünü öğrenirler. Sonuç Zaman bisikleti, sadece geçmişin keşfine dair bir macera değil, aynı zamanda insanlığın azmi ve yaratıcılığı hakkında bir hikayedir. Yağmur ve Damla, bu yolculuklardan hayata dair önemli dersler alır. Kitap, okuyucularına yaratıcı düşüncenin, ekip çalışmasının, ve dayanışmanın önemini anlatır. Aynı zamanda geçmişle bağ kurarak tarih bilincini aşılar ve geleceğin yeniliklerine ilham verir. Şimdi geniş özetimize geçiyoruz. Zaman bisikleti, her şey Yağmur ve Damla'nın babalarının garajında eski bir bisikleti bulmasıyla başlar. Eski ve paslı bir halde duran bu bisiklet, ilk bakışta hiçbir işe yaramayacak gibidir. Ancak babalarının bu bisiklete bakarken yüzünde beliren gizemli gülümseme sıradan bir günün olağanüstü bir maceraya dönüşeceğinin ilk işaretidir. Baba bu eski bisikletle ne yapabiliriz ki diye sorar Damla. Babaları hafifçe gülümser ve neden geçmişe gitmeyelim der. Çocuklar bu sözlerin şaka olduğunu düşünür ama babaları ciddi olduğunu kanıtlamak için planlarını açıklar. Eski bisikleti bir zaman makinesine dönüştürme fikrini anlatır. Yağmur ve damlanın gözleri büyür, bu inanılmaz fikre bir an bile tereddüt etmeden katılırlar. Plan basittir ama aynı zamanda yaratıcıdır. Bisikleti, zamanda yolculuk yapabilecek bir araca dönüştürmek için gerekli tüm malzemeler ellerinin altındadır. Babalarının rehberliğinde işe koyulurlar. Bisikletin ön ve arka tekerleklerini sağlamlaştırır, gidonun üstüne bir şemsiye takarlar. Şemsiye, kozmik yağmurlardan korunma amacıyla yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra eski bir alüminyum tencere kapağı da anten görevi görecektir. Pedalları çevirerek elektrik üreten dinamo bir bilgisayara bağlanır. Babalarının geliştirdiği özel bir yazılım ise bisiklete zaman programı ekler. Pedallar geriye çevrildiğinde geçmişe, ileriye çevrildiğinde ise geleceğe gidilecektir. Yağmur ve damlanın heyecanı her geçen dakika artmaktadır. Babaları hazırsanız denemeye başlayalım der. Çocuklar aynı anda ama nereye gideceğiz diye sorarlar. Babaları düşünceli bir şekilde cevap verir. Yüz bin yıl öncesine Karain Mağarasına, bugünkü Antalya'nın yakınlarında ilk insanların yaşadığı bir yere. Çocuklar hem heyecanlanır hem de biraz korkar. Ama babalarının cesaretlendirici sözleriyle bisiklete binmeye karar verirler. Babaları bisikletin pedallarını yavaşça çevirmeye başlar. Çevrelerinde tuhaf bir değişim hissederler. Hava ağırlaşır, renkler soluklaşır, garip sesler yankılanır. Gözlerinin önünde zamanın dokusu çözülüyormuş gibi görünür. Pedallar hızlandıkça dünya etraflarında dönmeye başlar. Bir anda her şey durur. Yağmur ve damla başlarını kaldırdığında kendilerini Karain Mağarası'nın önünde bulurlar. Mağara, kayalık bir yamacın üzerinde yer almaktadır ve hemen aşağısında geniş bir ova uzanır. Ovanın üzerinde uzanan sis tabakası bu yerin eski çağlara ait olduğunu belli etmektedir. Gerçekten geçmişe mi geldik diye sorar Yağmur şaşkınlık içinde. Babaları gülümseyerek başını sallar ve evet geçmişin tam ortasındayız der. Çocuklar gözlerini ovuşturarak çevrelerine bakarlar. Bu sessiz ve yabancı dünyada nelerle karşılaşacaklarını bilemeden heyecanla babalarının arkasına takılırlar. Mağaranın önünden yükselen hafif duman, ateşin hala yandığını gösterir. Babaları, bu, insanların hayatta kalması için hayati öneme sahip ateş diye açıklar. Çocuklar ilk kez eski çağlardaki yaşamın zorluklarını anlamaya başlarlar. O sırada mağara girişinde beliren bir figür onların dikkatini çeker. Bu kişi mağarada yaşayanlardan biridir. Yağmur ve damla, ...zamanın akışını değiştirmemek için sessizce gözlem yapmaya karar verirler. İlk insanların nasıl yaşadığına dair bir şeyler öğrenmeye çalışırken... ...bu serüvenin onları nasıl şekillendireceğini henüz bilmemektedirler. Bu sadece sıradan bir bisikletle başlayan bir hikaye gibi görünse de... ...zamanın derinliklerinde keşfedilecek sırlarla dolu bir maceranın başlangıcıdır. Babalarının ''Haydi bakalım yeni bir bir dünya keşfetmeye hazır mısınız?'' Sorusu çocukların kalbindeki korkuyu tamamen siler ve onların birer kaşif gibi hissetmelerini sağlar. Serüven şimdi gerçekten başlamıştır. Giriş sonrası zamanın içindeki ilk adımlar. Yağmur ve Damla babalarıyla birlikte Karain Mağarası'nın önünde geçmişin nefesini hissederken etraflarındaki dünyanın tamamen farklı olduğunu fark ederler. Modern dünyadan eser yoktur. Sadece doğanın ham ve dokunulmamış haliyle çevrilmişlerdir. Mağaranın önüne yükselen hafif hafif duman burada yaşayanların ateşi nasıl canlı tuttuğunu gösterir. Babaları sessizce fısıldar. Bu, yüz bin yıl önce insanların hayatta kalmasının anahtarıydı. Ateş, onların en büyük müttefikiydi. Çocuklar, babalarının rehberliğinde mağaraya doğru adım adım ilerler. Girişte taş aletler ve hayvan postlarından yapılmış ilkel giysiler giymiş birkaç insan belirir. Bu insanlar, Yağmur ve Damla'nın hayal ettiği gibi kaba ve ilkel görünse de gözlerindeki zeka ve dikkat onları şaşırtır. Babaları, sakın ola ki konuşmayın, onlara yaklaşmamız zamanın akışını değiştirebilir diye uyarır. Çocuklar başlarını sallayarak babalarını onaylar ama merakla gözlem yapmaya devam ederler. Bu sırada mağara halkından bir çocuk ortaya çıkar. 12 yaşlarında uzun saçlı, ince yapılı bu çocuk, taş bir baltayla meşguldür. Çocuk taş baltayı daha etkili bir silah haline getirmek için uğraşır. Babaları heyecanla fısıldar, işte o! Çuka! Zekası ve yaratıcı düşünceleriyle kabilesini dönüştüren çocuk, o bu çağın mucitlerinden biri. Çuka, mağaranın hemen önündeki bir taş yığınının başında çalışırken, arkasından gelen küçük bir kız kardeşi belirir. Babaları, bu da Anin der. Çuka'nın hem destekçisi hem de en büyük yardımcısı. Anin, abisinin yaptığı her şeyi dikkatle izler ve onun çözüm bulamadığı küçük detaylar için önerilerde bulunur. Yağmur ve Damla, bu iki kardeşi izlerken, yüz bin yıl öncesinde bile kardeşler arasında nasıl bir dayanışma olduğunu görür ve hayran kalırlar. Çuka, elindeki taş baltayı inceleyerek, sopanın ucuna daha sıkı bir şekilde bağlamak için deri bir ip kullanır. Babası ise bu çağda insanlar doğanın onlara verdiği malzemelerle hayatta kalmak zorundaydı. Hiçbir şeyleri yoktu ama zekaları her şeyi mümkün kılıyordu diye açıklar. Mağaranın diğer ucunda ateşi kanlı tutmakla görevli biri görülür. Babaları ateş asla sönmemeli der. Sönerse yeniden yakmak nesiller boyu sürebilir. Bu yüzden ateş, onların yaşam kaynağıdır. Yağmur ve damla, ateşin basit bir ısınma aracı olmadığını, aynı zamanda onları yırtıcı hayvanlardan koruyan bir güvenlik kalkanı olduğunu anlar. O sırada Chuka, yaptığı baltayı alır ve anine gösterir. Anin başını sallar, ama baltanın tam anlamıyla işe yaramayacağını düşünmektedir. Bunun ucu çok çabuk gevşer der ve abisine deri ipi daha sıkı sarması için öneride bulunur. Çuka, kız kardeşinin önerisini dinleyerek baltayı yeniden bağlar. Yağmur ve Damla bu sahneyi izlerken kendi aralarında fısıldaşırlar. Tıpkı bizim gibi, biz de babamızla birlikte bisikleti yaparken birbirimize böyle yardımcı olmuştuk. Bir süre sonra Çuka... Baltasını test etmek için mağara yakınındaki bir ağaca yaklaşır. Baltayı savurur ama tam istediği gibi değildir. Kız kardeşi Anin hemen yanına koşarak taşın oturması için bir oyuk yapmasını önerir. Çuka bu fikri hemen dener ve baltasını mükemmelleştirir. Yağmur ve Damla bu sahneyi izlerken geçmişin çocuklarının da hayal gün hayal gücüne ve yaratıcı zekaya sahip olduklarını görür. Babaları çocukların dikkatini başka bir noktaya çeker. Şimdi mağaranın içine bakacağız. Ama dikkatli olun. Karayn insanları misafirperver olabilir ama onları ürkütmemeliyiz. Mağaraya adım attıklarında geniş ve karanlık bir alanla karşılaşırlar. Yerde yanan bir ateş mağarayı aydınlatmaktadır. Duvarlarda taş aletler ve hayvan kemiklerinden yapılmış çeşitli eşyalar sıralanmıştır. Yağmur, bunları modern insanlar yapsa sanat eseri derdik diye fısıldar. Mağaranın derinliklerinde bir köşede birkaç kişi taşlardan yeni bir alet yapmaktadır. Babaları, bu insanlar sürekli yenilik peşindeydi, her buluşları hayatta kalma mücadelesinde bir devrimdi der. Çuka ve Ani'nin yaratıcı çabalarını izleyen Yağmur ve Damla onların zekasına hayran kalır. Bu ilk gün, Yağmur ve Damla için sadece bir gözlem günü gibi görünse de, geçmişin insanlarıyla kurdukları bağ onların zihinlerinde ve kalplerinde derin izler bırakır. Karayn Mağarası'nın önünde bir sonraki maceralarını merakla beklerken babalarına dönüp şöyle derler. Biz de bu insanlara yardım edebilir miyiz? Babaları gülümseyerek belki der. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Zamanın akışını değiştirmek tehlikeli olabilir. Ee, bu ilk yolculuk çocukların hem öğrenmeye olan merakını hem de geçmişle bağlantı kurmanın heyecanını güçlendirir. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Zaman bisikletinin onları götüreceği daha pek çok yer ve keşfedecekleri daha birçok şey vardır. Gelişme, zamanın akışında yeniliklerin izleri. Karayin Mağarası'nın önünde geçirdikleri ilk günün ardından Yağmur, Damla ve babaları zaman bisikletine dönüp bir süre dinlenirler. Ancak merak onların peşini bırakmaz. Gece boyunca düşündükleri tek şey, Çuka ve Ani'nin nasıl yaşadığı ve başka neler keşfedebileceğidir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar mağara halkını izlemek için kayanın arkasındaki yerlerini alırlar. Gün mağaradakiler için sıradan başlamaktadır. Ateş nöbetçisi sabahın erken saatlerinde yanan ateşi kontrol ederken diğerleri uykudan yeni uyanmaktadır. O sırada Çuka elinde bir sopa ve taşlarla mağaranın biraz ötesinde meşguldür. Damla heyecanla fısıldar. ''Bu sefer ne yapıyor acaba?'' Çuka taşları birbirine vurarak keskin bir kenar oluşturmaya çalışır. Bir süre sonra elindeki taş baltaya benzeyen bir aleti sopaya sıkıca bağlar. Anin her zamanki gibi onun yanında belirir. Bunu ne için kullanacaksın diye sorar abisine. Çuka daha büyük hayvanları avlamak için diye yanıtlar. Yağmur bu konuşmayı duyunca heyecanlanır. Sanırım yeni bir icat yapıyorlar. Çuka elindeki baltayı test etmek için yakındaki bir ağaca doğru savurur. Ancak alet sopadan ayrılıp yere düşer. Kız kardeşi Anin her zamanki gibi çözüm üretmekte gecikmez. Eğer ipi daha sağlam bir malzeme ile bağlarsak bu sorun olmaz der. Çuka Anin'in önerisini dikkate alır ve mağaraya koşarak deriden yapılmış bir ip getirir. Bu ipi daha sıkı bir şekilde bağlar ve baltayı yeniden test eder. Bu kez alet mükemmel bir şekilde çalışır. Yağmur ve Damla bu anı hayranlıkla izler. Babaları onlara fısıldayarak şöyle der. İşte bu. oğlunun en büyük gücü budur. Ee, problemleri çözme yeteneği. Çuka'nın başarısı sadece onun değil bütün kabilenin yaşamını değiştirecektir. Mızrak icadıdır. Mızrak icadı. Bir süre sonra Çuka mağaranın yanındaki bir çalılığın arasından uzun bir dal parçası bulur. Sopanın ucunu sivrilmek için taşı kullanır ve bu dalı bir mızrak haline getirmeye çalışır. Anin onun yanına gelerek bu da ne işe yarayacak diye sorar. Çuka yırtıcı hayvanlarla aramızda daha fazla mesafe bırakmamız lazım. Onlara yaklaşmadan saldırabilmek için bir şey geliştirmemiz gerekiyor diye yanıtlar. Çuka mızrağı fırlatarak bir hedefi vurmayı dener. Ancak ilk denemesinde başarısız olur, mızrak hedefine ulaşmadan yere düşer. Anin hemen bir çözüm önerir. Belki ucuna daha ağır bir taş bağlarsan hedefe daha kolay saplanır. Çuka bu fikri dener ve mızrağını yeniden tasarlar. Ee, yeni mızrak daha güçlü ve etkili bir hale gelir. Çuka mızrağını bir ağa fırlatarak test eder ve bu kez tam isabet sağlar. Yağmur ve Damla bu yaratıcı süreci izlerken hayranlık duyar. Yağmur düşünsene bu basit bir fikir gibi görünebilir ama aslında bir devrim der. Babaları gülümseyerek onaylar. Kesinlikle öyle. Bu mızrak kabilenin avlanma yöntemlerini tamamen değiştirecek. Balık avlama yöntemleri, kabilenin lideri o gün dere kenarında balık avlamaya gitmeyi önerir. Çuka ve Anin grubun diğer üyeleriyle birlikte dereye doğru yol alır. Yağmur ve Damla da onları gizlice takip eder. Dere kenarında Çuka bir süre balıkları elleriyle yakalamaya çalışır. Ancak balıklar çok hızlıdır ve sürekli kaçmaktadır. Bir süre sonra Çuka eline uzun bir kamış alır ve ucunu sivriltir. Bu kamışı mızrak gibi kullanarak balıkları avlamayı dener. Ee, i̇lk denemesinde başarısız olsa da birkaç deneme sonra bir balık yakalar. Anin her zamanki gibi devreye girerek başka bir fikir sunar. Mızrağına bir ip bağlarsan kaçırdığın zaman suya girmeden geri çekebilirsin. Çuka bu öneriyi hemen uygular ve balık avlama yöntemi daha etkili hale gelir. Yağmur ve Damla bu sahneyi izlerken kendi aralarında konuşurlar. Çuka ve Anin tam bir ekip. Biri büyük resme bakıyor, diğeri ise ayrıntıları düşünüyor. Babaları bu gözlemi duyunca gururla gülümser. İşte insanlık böyle işbirlikleri sayesinde bugüne kadar geldi. İlk toplumsal etkileşimler, kabilenin lideri Çuka'nın geliştirdiği mızrak ve baltayı test eder. Avlanmada bu araçların ne kadar etkili olduğunu görünce Çuka'ya bir ödül vermeye karar verir. Kabilenin geleneklerine göre liderlik kolyesini Çuka'ya hediye eder. Bu, Çuka'nın gelecekte kabilenin lideri olacağı anlamına gelir. Ancak Çuka, ödülünü paylaşmak ister. Bu başarıda aninin de payı büyük. O olmasaydı bu aletleri geliştiremezdim der. Kabile halkı bu açıklamayı coşkuyla karşılar. Anin, mızrakçı başı ödüllendirilir. Bu sadece bir kardeşlik hikayesi değil, aynı zamanda bir ekip çalışması örneğidir. Yağmur ve Damla bu sahneyi izlerken kendi ilişkilerini düşünür. Damla, biz de böyle bir ekip olabiliriz der. Yağmur, zaten öyleyiz diye yanıtlar. Babaları ise onlara dönerek şu öğüdü verir, hayatta her zaman birbirinize destek olun. İnsanlık ancak böyle ilerleyebilir. Bu bölüm, Çuka ve Ani'nin hayatlarına dokunan yeniliklerin, sadece onların yaşamlarını değil, bütün insanlık tarihini nasıl değiştirdiğini gösterir. Yağmur ve Damla, bu ilham verici hikayelerden etkilenerek, tarihin bir parçası olmanın ne anlama geldiğini anlamaya başlar. Ancak onların macerası henüz bitmemiştir. Daha keşfedilecek çok şey vardır. Sonuca giden bölüm, geçmişin izinden ilerlemek. Yağmur... Damla ve babaları, Çuka ve Ani'nin hayatlarına tanıklık ettikleri her an daha fazla hayranlık duyar. Zaman bisikletiyle yaptıkları yolculuklar sadece geçmişin sırlarını açığa çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda onlara insanlığın yaratıcı gücünü ve dayanıklılığını öğretir. Ancak her yolculuk bir sonraki için daha fazla merak uyandırır. Bu kez, Yağmur ve Damla, Çuka ve Ani'nin sadece günlük yaşamlarını değil, Aynı zamanda başka kabilelerle olan ilişkilerini görmek isterler. Babalarının rehberliğinde zaman bisikletine binerler ve pedalları çevirmeye başlarlar. Rüzgarın uğultusu ve renklerin bulanıklaşmasıyla yine yüz bin yıl öncesine giderler. Yeni bir yerde yeni bir hikaye. Bu kez zaman bisikleti Karain mağarasından farklı bir yere iner. Çuka ve Anin babaları Ara ile birlikte bugünkü Beldibi yakınlarındaki bir mağarada bulunmaktadır. Bu yeni bölge deniz kenarına daha yakındır ve havası Karain'e göre daha sıcaktır. Yağmur ve damla, kayaların ardına saklanarak Çuka ve Anin'in bu yeni ortamda neler yaptıklarını izlemeye koyulurlar. Kabile Karain'e göre daha basit bir yaşam sürmektedir. Henüz ateşi bile kontrol etmeyi öğrenememiştir. Çuka'nın babası Ara bu insanlara ateş yakmayı öğretmek için kolları sıvar. Anin ve Çuka da bu sürece katılır. Babalarının iki dalı birbirine sürterek ateş çıkardığını gören Yağmur ve Damla kendi çağlarındaki teknolojiyle kıyas yapar. Bir kibrit çakmak bile bu insanlar için bir mucize olurdu der Yağmur. Kıvılcımlar ilk kez kuru dalları tutuşturduğunda kabile halkı büyük bir heyecanla alevlere bakar. Ateşin sadece bir ısı kaynağı değil aynı zamanda güvenliğin bir sembolü olduğunu öğrenirler. Babaları... Bu sadece bir alev değil diye fısıldar. Bu insanlığın ilk büyük teknolojisi. Paylaşılan bilginin gücü Anin ve Çuka sadece ateş değil, aynı zamanda mızrak ve balta yapımını da bu kabileye öğretir. Çuka mızrağını göstererek nasıl kullanılacağını açıklar. Kabilenin gençleri mızrağı büyük bir merakla inceler ve hemen yapmaya başlar. Anin daha dayanıklı ip kullanmaları gerektiğini söyleyerek her zamanki gibi detaylara odaklanır. Yağmur ve Damla bu süreçte bir şey fark eder. Bilginin paylaşımı sadece bir grubun değil, bütün insanlığın ilerlemesini sağlar. Damla tıpkı öğretmenimizin bize yeni şeyler öğretmesi gibi der. Babaları gülümseyerek onaylar, aynen öyle. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Hayatta kalma mücadelesi. Bu sırada kabile üyelerinden biri yüksek dallardaki meyvelere ulaşmaya çalışırken zorlanır. Anin hemen bir çözüm bulur. Uzun bir sopanın ucunu sivrilterek meyveleri kolayca düşürebilecek bir alet yapar. Bu, kabilenin yaşamını kolaylaştıran bir başka yeniliktir. Daha sonra Çuka ve birkaç kabile üyesi avlanmaya gider. Büyük bir yaban öküzüyle karşılaşırlar ve Çuka, Geliştirdiği mızrağı kullanarak ilk denemesini yapar. Yırtıcı hayvanın karşısında durmak korkutucudur. Ama Çuka'nın mızrağı hayvanı etkisiz hale getirir. Bu, kabilenin hayatta kalması için bir dönüm noktası olur. Yağmur ve Damla bu sahneleri izlerken Çuka'nın cesaretine hayran kalır. Damla, o gerçekten çok cesur der. Yağmur ise ekler ama bu cesaret zeka ile birleşti. Onlar hem zeki hem de cesurlar. Bu yeni teknolojilerle birlikte daha güçlü bir hale gelir. Çuka ve Ani'nin katkıları sadece kendi kabileleri için değil, aynı zamanda çevredeki diğer insanlar için de birer ders haline gelir. İnsanlar işbirliği yaparak daha büyük avları daha güçlü silahlarla gerçekleştirmeye başlar. Ateş ve aletlerin kontrolü kabileler arasında bilgi alışverişini artırır. Babaları bu değişimi çocuklarına şöyle açıklar. Bunlar sadece küçük icatlar gibi görünebilir. Ama insanlık tarihinde bu buluşlar medeniyetin temel taşlarıdır. Yağmur, yani bu insanlar bizim atalarımız mı? diye sorar. Babaları başını sallayarak, evet hepimizin ataları. Onların zekası ve yaratıcılığı olmasaydı bizler bugün burada olmazdık der. Tehlikeden kaçış. Bir gün Çuka ve Ani'nin kabilesi tehlikeli bir yırtıcı ile karşılaşır. Büyük bir aslan mağaranın önünde belirir. İnsanlar korku içinde kaçarak mağaraya sığınır. Ancak Çuka geri adım atmaz. Geliştirdiği mızrağı alarak aslana doğru ilerler. Babası Ara, ona destek olmak için bir başka mızrak alır. Yağmur ve Damla bu tehlikeli sahneyi izlerken nefeslerini tutar. Çuka tüm cesaretiyle mızrağı aslana fırlatır. Mızrak hayvanı yaralar ve kaçmasını sağlar. Kabile bu olayın ardından Çuka'ya olan saygısını artırır. Lider, ona bir onur ödülü verir ve kabilenin gelecekteki lideri olacağını açıklar. Yağmur ve Damla bu kahramanlık anını izlerken hayranlıkla babalarına döner. Biz de böyle cesur olabilir miyiz? Babaları gülümseyerek yanıtlar, cesaret doğru olanı yapmak için harekete geçmektir. Bu her zaman mümkündür. Bu olay, Yağmur ve Damla'nın sadece geçmişe tanıklık ettikleri bir macera değil, aynı zamanda hayata dair öğrendikleri büyük bir ders olur. Ancak bu yolculuk onları daha büyük bir sonuca doğru taşımaktadır. Artık son noktaya yaklaştıklarının farkındadırlar. Sonuç, geçmişten günümüze uzanan bağ. Yağmur ve damla zaman bisikletine yaptıkları her yolculukta biraz daha büyümüş ve olgunlaşmış gibi hissederler. Karain mağarası ve beldibinde geçirdikleri günler geçmişin gölgelerinde insanlığın nasıl şekillendiğini anlamalarını sağlamıştır. Ancak bir şey onları rahatsız etmektedir. Zamanın akışına müdahale edip etmediklerinden emin değildirler. Bu düşüncelerle babalarına son bir kez dönüp Çuka ve Anin'i görmeyi teklif ederler. Son bir yolculuk der Yağmur, damla ise ekler, onlara veda etmeliyiz. Babaları başını sallayarak kabul eder, ancak onları bir kez daha uyarır. Unutmayın, zamanın akışını değiştirmek tehlikeli olabilir. Her hareketiniz tarihe dokunabilir. Dönüş yolculuğu, zaman bisikleti bir kez daha rüzgarın ve dönemin uğultusu içinde hareket eder. Bu kez yolculukları Karay Mağarası'na geri dönmek üzerinedir. Ancak vardıklarında mağaranın önünde bir hareketlilik fark ederler. Kabilede bir tören düzenlenmektedir. İnsanlar şarkılar söylüyor, dans ediyor ve büyük bir kutlama yapıyorlardır. Çuka ve Anin kabile halkının ortasında durmaktadır. Kabile lideri, Çuka'ya bir kolye takar ve onu kabilenin gelecekteki lideri ilan eder. Anin ise resmi olarak mızrakçı başı unvanını alır. Kutlama, kabilenin gelişimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Yağmur ve Damla bu anı kayaların arkasından izlerken gözleri dolar. Biz de onların bir parçası olduk der Yağmur. Vedalaşma! Kutlamalar sırasında Çuka ve Anin kalabalıktan sıyrılarak mağara önündeki sessiz bir köşeye çekilir. Yağmur ve Damla onları uzaktan izlerken ne yapmaları gerektiğini tartışırlar. Onlara veda etmeli miyiz diye sorar Damla. Yağmur tereddüt eder. Bunu yaparsak zamanın akışını etkileyebiliriz. Ancak babaları sessizce başını sallar. Bazen bir vedayı riske değer. Kızlar cesaretlerini toplayarak Çuka ve Ani'nin yanına gider. İki kardeş onları görünce şaşırır ama korkmaz. Yağmur biz sizi hep izliyorduk der. Damla ise ekler, sizden çok şey öğrendik. Çuka ve Anin bu yabancı çocukların kim olduklarını anlamasalar da söyledikleri sözlerden etkilenirler. Biz de sizden çok şey öğrendik der Anin. Yeni şeyler bulmak ve paylaşmak için hep cesaretli olmamız gerektiğini. Çuka elindeki mızrağı kaldırarak, bu sadece bir mızrak değil, bu sizinle tanıştığımız için daha güçlü oldu der. Bu kısa ama anlamlı konuşma, Yağmur ve Damla'nın yüreklerini ısıtır. Vedalaşırken Çuka bir taşı yerden alıp onlara uzatır. Bu sizi hatırlamam için der. Yağmur ve Damla taşı alır ve biz de sizi hep hatırlayacağız diyerek yanlarından ayrılır. Zamana dönüş. Zaman bisikletine dönen yağmur, Damla ve babaları pedalları çevirmeye başlar. Çevrelerinde renkler bir kez daha değişir. Uğultular yankılanır ve modern dünyalarına geri dönerler. Bahçelerine vardıklarında geçmişin kokusunu hala üzerlerinde hissederler. Babaları bisikletten inerken derin bir nefes alır. Artık bitti. Damla elindeki taşa bakarak hayır hiçbir şey bitmedi. Biz geçmişten çok şey öğrendik ve şimdi bu bilgiyi geleceğe taşıyacağız der. Hayat Dersleri O gece ailece oturduklarında babaları onlara bir ders verir. Tarih sadece geçmişin hikayesi değildir tarih bugünü anlamanın ve geleceği şekillendirmenin bir yoludur. Çuka ve Anin gibi insanlar dünyayı değiştiren küçük adımlar attılar ve biz onların bıraktığı yerden devam edeceğiz. Yağmur ve Damla bu sözleri akıllarına kazır. Kara İl arası ve beldibinde yaşadıkları her an sadece bir macera değil, aynı zamanda hayat boyu unutamayacakları bir ders olmuştur. Geleceğe doğru ertesi gün Yağmur ve Damla bahçelerinde oyun oynarken bir anda dururlar. İkisi de aynı anda babalarına döner. Bir gün yine gidebilir miyiz? Babaları gülümser, belki ama belki de kendi zamanımızda keşfedilecek daha çok şey vardır. Zaman bisikleti artık bir kenarda dinlenirken, yağmur ve damlanın zihninde yeni bir dünya şekillenir. Bu dünya sadece geçmişin izleriyle değil, aynı zamanda kendi yaratıcı güçleriyle doludur. Çuka ve Anin onların unutulmaz dostları olarak kalırken, hikayeri geleceğin çocuklarına ilham vermeye devam edecektir. Son söz, zaman bisikleti sadece bir macera değil, insanlık tarihine, bilginin ve yeniliğin gücüne bir yolculuktur. Yağmur ve Damla bu yolculuktan hayat boyu sürecek derslerle döner. Onlar artık sadece birer çocuk değil, geçmişle geleceği birbirine bağlayan birer köprü olmuşlardır. Bu köprü, yaratıcılığın ve dayanışmanın asla tükenmediği bir hikayeye uzanır. A, kitabın ana karakterlerinin tanıtımı. Yağmur. Kitabın ana karakterlerinden biri olan Yağmur, meraklı, zeki ve yaratıcı bir çocuktur. Kardeşi Damla ile birlikte babalarının rehberliğinde zamanda yolculuk yapar. Geçmişteki insanların yaşamlarına tanıklık ederken onların zekasına ve azmine hayran kalır. Yağmur, olaylara analitik bir bakış açısıyla yaklaşır ve gözlemleriyle yeni bilgiler edinmekten keyif alır. 2. Damla Yağmur'un küçük kız kardeşi olan Damla, cesur ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. Geçmişteki dünyayı keşfetme macerasında abisiyle birlikte yer alır. Damla, detaylara dikkat eden ve duygusal bağlar kuran bir karakterdir. Çuka ve Ani'nin hikayelerine büyük ilgi gösterir ve onların başarılarını kendi hayatında ilham kaynağı olarak görür. 3. Baba Yağmur ve Damla'nın babası, yaratıcı ve eğlenceli bir kişiliğe sahiptir. Eski bir bisikleti zaman makinesine dönüştüren kişidir. Babaları hikaye boyunca hem rehberlik eder hem de geçmişle bugün arasında bağ kurmalarını sağlar. Bilim ve tarih merakını çocuklarına aşılayan bir figürdür. 4. Çuka Karayn Mağarası'nda yaşayan, kabilesinin genç bir üyesi olan Çuka, yaratıcı ve zeki bir çocuktur. İlk insanların yaşamını kolaylaştıran birçok icat yapar. Balta, mızrak ve diğer aletlerin geliştirilmesinde öncü rol oynar. Çuka, azmi ve zekasıyla kabilesinin liderliği için umut vadeden bir karakterdir. 5. Anin Çuka'nın küçük kız kardeşi olan Anin, detaycı, akıllı ve gözlem yeteneği güçlü bir karakterdir. Abisinin icatlarına katkıda bulunarak onları daha işlevsel hale getirir. Anin, küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratır ve zekasıyla kabilenin önemli bir parçası olur. 6. Ara, Chuka ve Aninin babasıdır. Kabilesine liderlik eden Ara, bilgeliği ve rehberliğiyle tanınır. Çocuklarına doğayı anlamaları ve ondan yararlanmaları konusunda yol gösterir. Ayrıca diğer kabilelere yardım ederek ateş yakma ve alet kullanma gibi becerileri öğretir. 7. Kabile lideri, Çuka ve Ani'nin kabilesinin lideridir. Bilgiyi ve yeniliği takdir eden bir kişiliği vardır. Çuka'nın ve Ani'nin başarılarını ödüllendirir. Bu da onların kabilede daha fazla sorumluluk almasını sağlar. Yan karakterler, ateş nöbetçileri, kabilenin hayatta kalmasını sağlamak için ateşi sürekli canlı tutan kişiler. Ateşin önemini ve kabile içindeki işbirliğini temsil ederler. Diğer kabile üyeleri, Çuka ve Ani'nin icatlarını öğrenen, uygulayan ve bu yenilikleri çevrelerindeki diğer insanlarla paylaşan bireylerdir. Karakterlerin özeti Zaman bisikleti gı, karakterleri hem geçmiş hem de günümüz arasında bir köprü kurarak hikayeye derinlik kazandırır. Yağmur, Damla ve babaları modern dünyanın meraklı kaşifleri iken Çuka, Anin ve kabile halkı insanlık tarihinin başlangıcındaki mücadeleyi ve yaratıcılığı temsil eder. Tüm karakterler Bireysel yetenekleri ve işbirliğiyle hikayeyi zenginleştirir. Zaman bisikleti, mekan tanıtımı Bilgin Adalı'nın Zaman bisikleti romanında hikaye hem geçmiş hem de günümüzde geçen çeşitli mekanlarda şekillenir. Her mekan, hikayenin atmosferini oluşturur ve karakterlerin maceralarını zenginleştirir. İşte romanın temel mekanları. Birin Kara İn Tanım, Karain Mağarası hikayenin büyük bir kısmının geçtiği Antalya yakınlarında yer alan gerçek bir arkeolojik bölgedir. Mağara, eski insanların yaşam alanı olarak tasvir edilir. Geniş bir iç yapıya ve yüksek tavanlara sahiptir. Özellikler Mağaranın girişinde sürekli yanmakta olan bir ateş bulunur. Ateş, kabile halkı için hem güvenlik hem de yaşam kaynağıdır. Mağaranın çevresinde avlanma için bolca hayvan bulunur. Çevrede meyve veren ağaçlar ve çeşitli bitkiler de vardır. Mağaranın içi taş aletler ve hayvan kemikleriyle doludur. Bu, kabile halkının günlük yaşamını ve hayatta kalma mücadelesini yansıtır. Hikayedeki rolü, Karain Mağarası, Çuka ve Ani'nin icatlarını geliştirdiği, kabilenin hayatta kalma mücadelelerini verdiği bir merkezdir. Yağmur ve damla bu mekanda geçmişin insanlarını gözlemleyerek onların zekasını ve yaratıcılığını keşfeder. İki Beldebi Mağarası ve Çevresi Tanım Beldebi Mağarası, hikayenin ilerleyen bölümlerinde ziyaret edilen deniz kıyısına yakın bir bölgedir. Karayna kıyasla daha sıcak bir iklime ve farklı doğal özelliklere sahiptir. Özellikler Mağara daha ilkel bir yaşam alanıdır ve burada yaşayan kabileler henüz ateşi kontrol edememektedir. Çevresinde uzun kamışlar, küçük dere yatakları, ve yosunlu kaya oluşumları bulunur. Bu, avlanma ve yaşam için farklı bir ortam sunar. Deniz kıyısındaki kayalıklarda eski av hayvanlarının resimleri yer alır. Hikayedeki rolü Bell Dibi, bilgi paylaşımının ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan bir mekan olarak öne çıkar. Çuka, Anin ve babaları Ara, burada yaşayan kabileye ateşi yakmayı ve mızrak gibi silahlar yapmayı öğretir. Bu, insanlığın dayanışma ve gelişim sürecini... Üçün günümüz dünyası. Yağmur ve Damla'nın yaşadığı ev ve bahçesi, hikayenin modern dünyada geçen sahnelerine ev sahipliği yapar. Burada zaman bisikleti icat edilir ve yolculuklar başlatılır. Özellikler Garaj Eski bisikletin keşfedildiği ve zaman makinesine dönüştürüldüğü yer. Bahçe Çocukların hikayeyi tartıştığı, bisikletle zaman yolculuğuna çıktıkları başlangıç noktasıdır. Ev Günümüz ile geçmiş arasında bir bağ kurulan, aile içindeki sohbetlerin yapıldığı sıcak bir mekan. Hikayedeki rolü, ev ve bahçe, yağmur ve damla için modern dünyanın güvenliğini temsil eder. Geçmişteki maceralardan döndüklerinde, burası onların öğrendiklerini düşündükleri ve geleceğe dair hayaller kurdukları bir sığınaktır. 4. Doğal Çevre Kara İn ve Bel Dibinin Çevresi Tanım hem kara in hem de beldi bir mağaralarının çevresi hikaye zenginlik katan doğal unsurları barındırır. Bu alanlar insanların doğa ile olan ilişkisini ve hayatta kalma mücadelesini vurgular. Özellikler: ormanlık alanlar, meyve toplamak ve avlanmak için kullanılan bölgeler, dereler, balık avlama sahnelerinin geçtiği, suyun hayatta kalma için önemini vurgulayan yerler, açık alanlar, avların yapıldığı ve kabilelerin toplandığı geniş düzlükler. Hikayedeki rolü. Doğal çevre, insanın doğayla uyum içinde yaşama çabasını simgeler. Çuka ve Ani'nin yaratıcı çözümleri bu alanlarda ortaya çıkar ve uygulamaya konur. Mekanların hikayeye katkısı. Hikayedeki mekanlar, insanlığın geçmişte nasıl bir ortamda hayatta kaldığını ve geliştiğini anlamak için zengin bir arka plan sunar. Karain ve Beldi bir mağaraları İnsanlığın yaratıcılığını ve dayanıklılığını gözler önüne sererken, modern dünyadaki ev ve bahçe, geçmiş ve bugün arasındaki bağlantıyı temsil eder. Bu mekanlar, hikayenin duygusal ve tarihi derinliğini artırır.